Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da tekrar birlikteyiz Radyo Havanda uzun bir aradan sonra Geride bıraktığımız yaz normal şartlarda spor servisleri için bir e, hakikaten tatil zamanıdır. Böyle e, yaprak kımıldamaz bir dönemdir. Eğer Avrupa Futbol Şampiyonası ya da Dünya Kupası yoksa. E, tek tarih, tarihli yıllarda yani 2011 gibi yıllarda e, genelde boş geçiliyor. E, diğer spor dalları bu yüzden biraz öne çıkma fırsatı buluyorlar. Ancak Türkiye'de futbolda öyle bir e, deprem yaşandı ki bu yaz e, hiç olmadığı kadar yoğun geçti bizler için. Evet şirket soruşturmasından söz ediyorum. E, bu arada tabii ligler başladı ama açıkçası benim çok da umurumda değil. Çünkü liglerden önce futboldan önce başka şeyler konuşmamız lazım. E, futbol hep burada daha önce de söylediğim gibi hayata çok fena halde benziyor. İşte bu 3 Temmuz'da başlayan ve hali hazırda süren futbolda şike soruşturması da hayatla istediğiniz kadar paralellikler kurabilirsiniz. Ee, şike soruşturması 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınmasıyla başladı. Akabinde 80-90 kişi çeşitli zamanlarda Gitti, ifadeler verdi. Kimisi serbest bırakıldı, kimisi tutuklandı. Şu saat itibariyle 31 kişi tutuklu bulunuyor Metris Cezaevinde. Dediğim gibi Aziz Yıldırım, başta olmak üzere Fenerbahçe yönetiminden Şekip Mosturoğlu, altyapıdan unutulmaz efsane futbolculardan Cemil Turan, Eskişehir Spor'un eski hocası Bülent Uygun ve eski futbolcusu Ümit Karan, Hakeza Beşiktaş As Başkanı Serdal Adalı ve hocası Tayfun Havuççu, Sivas Spor'un eski kalecisi Koray, Korhan, pardon, Korcan olmak üzere yaklaşık tam 31 kişi göz altında alındıktan sonra tutuklandı. Şimdi bu kişiler iddianamenin açıklanmasını bekliyor. Şimdi Diğer yandan bu insanlar tutukluyken Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir yol yöntem izleyeceği merak konusu oldu. Ve geçen süreç içerisinde geri dönüp baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu sınıfta kaldı. Başından itibaren çok çelişkili açıklamalar yaptı. Kısaca söyleyeyim. Olay patladı. Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar gitti dosyayı Az buçuk diyelim gördü ve dedi ki vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama buna rağmen ligler olduğu gibi 5 Ağustos'ta başlayacak dedi. Sonra kamuoyunun baskı geldi. Yani madem vahim bir tablo varsa sen bu şartlarda nasıl lig oynatıyorsun? Geri adım attı. Ligleri erteledi. Bu arada e, süper kupa finali vardı Fenerbahçe-Beşiktaş arasında. O iptal edildi. E, ligler ertelendi. işte Dedi ki ee, biz bu şartlarda herhangi bir karar alamayız. Ee, çünkü ne olup bittiğini savcı bize belgelerle e, karar vermek için bir şart e, ortam oluşturmadı. İyi o zaman savcı dedi ki buyurun 25-26 klasör dosya verdi soruşmadan. Alın dedi siz. Bakın. Belki karar oluşturabilirsiniz. Çünkü Spor hukukuyla ceza hukuk arasında iki fark var. Ceza hukuku delillere dayanır. Yüzde yüz kanıt arar ve yüzde yüz kesinlik arar. Futbol ise, futbol hukukunda, spor hukukunda ise Türkiye Futbol Federasyonu kanaate göre karar verebiliyor. Yani isterse bir maça bakıp burada şike vardır ya da yoktur diyebiliyor. Kanaate göre karar oluşturabiliyor. Her neyse etik kurulu toplandı. İşte federasyon başkanı dedi buradan çıkacak karara göre biz ee, kamuoyunu aydınlatacağız. Etik kurulu aldı 26 dosyayı bir 15-20 gün gece gündüz çalıştı. Ve sonuçta federasyon başkanı aldı bu kararı kamuoyunun önüne çıktı. Bakalım ne demiş. Kısa bir aradan sonra. Çoktan bahar gelmişti Başakları şimdiden göğermişti Dağlarını gelincik baskı Zerenin taç yapraklarında, seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı omzuna yaslamaya, hayata. Güzel şarkıdan sonra tekrar bildiyiz ikinci bölümde. E, Futbol Federasyonu Başkanı kamuoyunun önüne çıktı. Etik kurulunun bir kanaate varamadığını çünkü e, suçlanan kesimlerin kişilerin savunmasını alamadığını söyledi. O yüzden de bir kanaate ulaşamadıklarını ve kendilerinin de dolayısıyla karar veremeyeceğini söyledi. İyi güzel. Fakat Federasyon Başkanı o arada gitti etik kurulunun kararından bir pasaj okudu. Ve ne garıptır ki o pasajda da etik kurulunun aslında bazı maçlar için şike yapıldığına dair güçlü bir kanaate oluştuğunu bazı maçlar içinse gerekli kanaata ulaşamadığını söylüyor. Yani bazı maçlarda şike yapıldığına dair etik kurulu bir kanaat oluşturuyor aslında. Sadece o kişilerin savunmasını alamadığı için e, resmi bir karar oluşturmuyor. Kendi açısından. E, etik kurulu etik kurulu isterse isterse ilgili kesimlerin savunmasını alır ya da almaz. Bu e, davalı almak istemiş. Bu da dolayısıyla haklı. Yani evet etik kurulu e, illa savunma almadan bir görüş oluşturmayabilir. Bu da ama bir yandan da bir takım şeyler olduğunu da e, beyan etmiş. E, Haliyle spor hukuku e, ortada işletilince aslında federasyonun olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturmasına yetecek veriler var. Ama gelin görün ki Türkiye'de e, büyük kulüpler söz konusu olduğu zaman kolay kolay... Karar alamazsınız onların aleyhine. Bakın burada herhangi bir kulüp ismi vermiyorum. Çünkü sadece bir kulüp ismi geçmiyor. Dört kulüp çok ciddi bir şekilde zan altında. Hatta altı deniliyor ama ben hadi dörde düşüreyim iyicene. Ee, burada bir kulübün öne çıkmasının sebebi hem çok daha şöhretli olması hem de onların olayı çok fazla e, kamuoyuna e, yansıtması, eylemler yapması, sürekli bu işte kendilerini odağa yerleştirmesine payı var. Her neyse. E, sonra federasyon başkanı dedi ki biz iddianameyi bekleyeceğiz. İyi peki tamam. Bu arada ligler 9.50'de başlayacak dedi. Başladı. E, sonra ligler başladı. Liglerin başlaması az bir süre kala Playoff sistemi olacağı söylendi. Bu ayrıca bir tartışma yarattı. Ne futbolcuya soruldu, ne teknik direktöre soruldu, ne medyaya soruldu, ne hukukçılara soruldu. Yayıncı kuruluşun çıkarları doğrultusunda yayıncı kuruluşu kurtarmak adına bir playoff sistemi icat edildi. Ve bu sezonun tadı tuzu iyice kaçtı. Şimdi lig başlayacağı gün... Federasyon başkanı bir kez daha kamuoyunun önüne çıktı. Ulusal sesleniş şeklinde bir konuşma yaptı aydınlar ve dedi ki ne olursa olsun yargı nasıl bir karar verirse versin biz kararımızı sezon sonu açıklayacağız. Buyurun buradan yakın. Yani ola ki yargı Mart'ta Nisan'da dese ki şu şu şu takımlar şike yapmıştır. Federasyon Buna rağmen kendi sezonu bitinceye kadar herhangi bir karar almıyor. Yani yargının suçlu bulduğu takımları biz hiçbir şey yokmuş gibi izlemeye devam edeceğiz. Ha yargıdan olumsuz bir şey çıkması o ayrı. Eyvallah. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başından itibaren çok acemice davrandı. Aslında acemice davranmadı. Eğer Futbol Federasyonu Spor hukukunu işletseydi bu iş çoktan bitmişti, kapanmıştı. Ama amaç hukuku işletmek değil. Amaç hukuk üzerinden çözüm bulmak değil. Amaç biz ne yaparız ederiz de adı geçen takımları ligden düşürmeyiz. Açık seçik budur. Çünkü o federasyon nihayetinde bir takımızı şampiyonlar ligine göndermeyerek Zaten bir takım şeyler olduğunu kabul etmiş oluyor. Yok eğer haksızlık ettiyse o takıma vebalini ve gereken e, hasarı, zararı ödemek zorundadır. Bunun da nasıl bir telafisi olur bilemiyorum çünkü her şey para değil. E, dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanlış yani kriz içindeki kriz e, yaratan hareketleri futbolu olan ilgi alakayı e, düşürdü. Evet top sihirlidir. Dönmeye başladıktan sonra insanlar bir şekilde bir şekilde bu oyuna yeniden dönüyorlar ama e, lig biraz kızıştıktan sonra yine bu defterler açılacak. Yine bu hesaplar görülecek. Sezon sonunda yargından olumsuz bir karar çıkarsa ne olacak? Yani Diyelim ki X X X Y Z takımlarından bazıları suçlu bulundu. Hepsi suçlu bulundu. E ne olacak peki bu oynanmış olan sezon da tartışmalı olmayacak mı? Bazıları çıkıp diyecek ki ya düşmesi gereken takımları düşürmediniz ve biz bu ligi onlarla oynadık. Ama burada bir parantez açmak lazım. Kimse böyle bir şey demeyecek çünkü kulüpler, kulüpler, futbol kulüpleri ee, rakip Birileri şike yapmışsa bile düşürülmesini istemiyor. Zaten İlhan Javcav, en yaşlı kulüp başkanı, yıllardır gençler bilinin başında olan İlhan Javcav, zaten söyledi. Dedi ki, hepimiz yapıyoruz bunu. Yani, yıllardır hepimiz bu işi yaptık. O yüzden, bugün bu işi yaparken yakalananları düşürerek bu işinden çıkamayız dedi. Hani Zaten e, Kulüpler Birliği de yeni başkanını seçti. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı. E, ve Beşiktaş Başkanı da ilk demecinde Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk demecinde dedi ki küme düşürmesine karşıyız. E, bunun değiştirmesini istiyoruz. Dedi. Bunu da biraz detaylandırmak için bir şarkı arası daha verelim. sonra tekrar bir olacağız. kuruma ben Geçen yıllar Bu sarhoşlar, bu yalnızlar Kalbi kırık eski dostlar Programımızın son bölümündeyiz. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar'dasınız. Radyo Havan burası. Şimdi e, sporda Şiddet Yasası 14 Nisan 2011'de yürürlüğe girdi. Bu yasanın çıkması için bütün kulüpler istekli davrandı ve çalıştı. Başta Fenerbahçe Kulübü'nün e, hukuk e, uzmanı yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu bu iş için çok çalıştı. Ee, diğer kulüplerde destek verdi. Eski Federasyon Başkanı Mahmut Özgünler görevi bıraktığında benim en gururluyduğum iş bu yasadır dedi. Sonra ne oldu? Bu şike davası patladıktan sonra birden bu yasa tükak oldu. Kulüpler ver etmeye başladılar. Yahu biz okumadık bile bu yasayı dediler. Mersem çok ağır hükümler içeriyormuş. Lütfen bunu değiştirin diye hemen Solu meclisin kapısında aldılar. Üç partiyi dolaştılar. AKP, CHP ve MHP. Üçünden de destek sözleri aldılar. Ee, sadece spor bakanı bizim gündemimize değişiklik yok diyerek bir e, muhalefet şerhi koydu. Her neyse yani bu arada parantez açmak lazım. Önce ee, BDP'ye gitmediler. Neden? Onu da ayrıca tartışırız. Daha sonra bu konuda bir şey değerlendirmem olacak. Ee, hemen bu yasa değişsin dediler. Evet. Sporda şiddet yasası çıkarken de uygulamaya gelince mi kötü? Çünkü şiddet yasası çıkartılırken hep taraftara odaklandı kulüpler. Taraftarlar olay çıkartamayacak Artık çok ağır cezalar geliyor. Şu Hep taraftarların bu işten e, ağzının yanacağını düşündükleri için mutluydular. Kendilerinin asla ve asla bir şike davasına konu olabileceklerini düşünmediler. Yani Akıllarına bile getirmediler. Ya bir şike davası açılırsa bizim halimiz nice olur hiç düşünmediler. Öyle bir şey olur mu hiç diye düşünüyorlardı herhalde. Akıllarına bile getirmediler. Evet, şike, e, şiddet yasası ağır hükümler içeriyor. Eğer bir kulüp şikeye bulaşırsa, bir kulüp yöneticisi şike iddialarına söz e, konusu oluyorsa, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası yönetici olduğu için de ayrıca iki katına çıkıyor. Yani 5 ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılabiliyor. Bu ağır. Yani hayatın diğer birçok alanında e, yapılan suçlarda bu kadar ağır cezalar verilmeye biliniyor. Bu anlamda evet değiştirilmesi gerekiyor. Yani bu konulurken biraz abartılmış. Fakat hani prensip olarak da şöyle bir şey vardır. Ben bir futbol kulübünü yönetiyorum. Başına geçiyorum. Başkan oluyorum. Yani ben Spor yapıyorum. Sporla uğraşıyorum. Hani zaten hiç şikayet yapmayı düşünmem ki. Aklıma getirmem ki. Hani birisi dese ki Kenan Bey siz bu kulübün başkanı oluyorsunuz ama bakın şiddet yasasına göre şikayet yaparsanız işte idam edilirsiniz. Valla kardeşim ben zaten şikayet yapmam ki. Yani niye yapayım ki? Bu spor yani bu oyun. Bunu böyle görmiyoruz mu? Ben niye işge yapayım? Bir takımı hakkımla alın terimle yeneceksen yenerim. Bir başarı elde edeceksem böyle derim. Yani varsın idam cezası verilsin. Ben niye işge? Yani zaten yapmayacağım ki şike. O yüzden cezası oymuş bumuş. Hiç beni ilgilendirmez. Der geçerim. Ha, buna rağmen, buna rağmen. Yani bu prensip şeyine rağmen. Çünkü şöyle bir şey olsa anlarım. Yani trafik kazasına işte atıyorum 30-40 yıl ceza verilse insan evet tartışır bunu. Ya trafik kazası bu. Herkesin başına gelebilir ve elinde olmayan bir şeydir. Yani bir insan kendi iradesiyle isteyerek bilerek gidip bir insana çarpmaz normal şartlarda. Bu kazadır. E, kaza olduğu için de hani bir vicdanen insan der ki bir, bu kadar ağır ceza verilmesin. Ama şike yapmak bir kaza değil kendi iradenizle isteyerek ve bilerek gidiyorsunuz o kararı alıyorsunuz. Dolayısıyla onun sonucunda da verilecek cezayı göze alıyorsunuz. O halde diyecek bir şey yok. Ama buna rağmen, buna rağmen evet şiddet yasasındaki o cezalar düşürülsün. Fakat fakat futbol disiplin talimatı değiştirilmesin. Yani o talimatta diyor ki şike yapanlar veya Şike yapmaya teşebbüs edenler küme düşürüsün, puanları silinsin. Yöneticileri de spor müsabakalarından, yöneticilikten şundan bundan men edilsin. Şimdi kulüpler buna da el atmak istiyor. İşte Demirören'in küme düşürme kaldırılsın dediği bu. Yahu ne demek küme düşürme kaldırılsın? Yani şike yapan bir takımın ne olacak? 10 puanını 20 puanını silelim yeter. Ya niye şike için? Yani şunu isteyebilirler. Anlarım. Ee, bu sezon bizi affedin. Biz ettik. Siz etmeyin. Yani bir sistem var. O sistem bir anda değişemez. Maalesef geçmişin alışkanlıkları şunları bunlardan ötürü bir son günah işledik. Gelin şiddet yasasında bir yani bir şey yapalım, ne yapacaksak yapalım talimatta, şunda, bunda. Bir yıl sonra yürürlüğe geçsin. Yani bu sezon yürürlüğe geçsin. Geçmiş sezonu unutalım. Ama o talimat da olduğu gibi kalsın. Biz dersimizi aldık. Bundan sonra bu tür şeylere tenezzül etmeyeceğiz. Bunu anlarım. Fakat küme düşürme olmasın dediğin zaman bu aynı zamanda ben bundan sonra da bu işi yaparım demektir. Yani hukuk devleti nedense spora gelince, futbola gelince sürekli tavizler veriyor ya da istenilen tavizlere boyun eğiliyor. E, benzer bir sürü yani hayatın diğer alanında bir sürü davalar var. E, o davalarda Haklı haksız yargılanan, iddianamesi aylardır, yıllardır oluşturulmayan, hala ilk savunmaları yapmayan bir sürü insan var içeride yatan. Ama iş onların hakkını, hukukunu savunmaya gelince, herkes karşımıza işte şu madde, şu kural, şu kanun diye çıkıyor. Ama futbol olunca, futbol olunca herkes kanunları eğip büküyor. Oradaki bütün prensiplerden, ilkelerden vazgeçmeyi çok rahatlıkla kabullenebiliyor. Bir an önce içerideki futbol, şike davasından dolayı içeride yatan insanlar hakkındaki iddianamede bir an önce çıksın ve o insanlarda tam olarak neyle suçlandıklarını bilsinler ve davaları görülsün. Çünkü kulüplerin küme düşürmesine karşı çıktığı, kamuoyunda yavaş yavaş ikna oldu. Şu davadan dolayı o insanlarda artık içeride yatması haksızlıktır. Çünkü kimse davacı değil ki, kimse bir şeyden yani ortada şey yok yani, şikayetçi yok yani. Yani ezeli rakipler bile birbirini kolluyorlar. Niye? Çünkü yayın geliri, evet, yayın geliri yani bu oyunun en güçlü oyuncusu. Yayıncı kuruluşu olmuştur. O ne demişse gidişat onun dediği gibi belirlenmiştir. Çünkü Türkiye'de futbol kulüplerinin en büyük gelir kalemi naklen yayın geliridir. Buradan gelen para olmasa hiçbir kulüp ayakta duramaz. Bugün statlara gidin maçları izleyin demiyor başkanlar. Dikkatinizi çekerim. Dekoder alın diyorlar. Çünkü stat gelirleri Televizyon gelirlerinin yanında devede kulak. 50 milyon dolar kazanıyorsa büyük büyük kulüp yayın gelirinden onun stat geliri 20-30'dur. Yani öbürü keş nakittir, temizdir. Yani bellidir geleceği. Öbürü taksitlere bölünmüştür geleceği, gideceği, ne kadar olacağı belirsizdir. Her Anadolu kulüpleri için düşüktür. Dolayısıyla hepsi yayıncı kuruluşun e, zarar etmemesi ve dolayısıyla oradan kendilerine gelecek paranın da kaynağının kesilmemesi için hukuku rafa kaldırmışlardır. Parayı öneşkartmışlardır. Evet bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Öte yandan diyeceksiniz ki lig başladı. Bu konu ne söyleyeceksiniz? Şahsen yani futbol üzerine işimiz olduğu için insanlar hala takip ettiği için yazıp çiziyoruz mecburen. Burada da dinleyenler varsa futbol maçlarının skorlarıyla hala çok ilgilenenler varsa yine onların hakkı için konuşuruz ederiz. Şu e, görüyorsunuz her gün maç var hemen hemen. Her gün var. E, en nihayetinde 3 hafta şimdilik de kaldı ama 2 gün sonra 4. haftanın maçları da oynanacak. Sıkıştırılmış e, bir lig oynayacağız. Sonra playoff denilen bir saçmalık e, icat edildi. Bu seneye mahsus. Seneye olmayacak. Bunları e, bilin. O da yayıncı kuruluşun daha çok e, para kazanması için uyduruldu böyle bir ortamda bakalım futbola dönebilecek miyiz? Bunu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bu arada dün Fenerbahçe, Kadıköy Saraçoğlu stadında 42 bin kadın maça gitti ve erkeklere bir futbol müsabakasının nasıl izlenmesi gerektiğini gösterdi. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar hep canı gönülden desteklediler. Küfür olmadı. Çok ufak tefek bir takım şeyler olduğu söylendi ama erkeklerin yaptıklarının yanında hiçtir. Ee, elbette Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı taraftarları duygusal ve o 42 bin kişi de oraya sadece maç izlemeye gitmedi. Kendilerince haklı oldukları davalarını savunmak için oraya gittiler. Ee, 8 Mart'larda şu Kadıköy iskelesinde e, 8 bin kadın bırakın 800 kadın bile zar zor toplanırken bir futbol kulübü için 42 bin kadının Kadıköy'de toplanması da enteresan. Bu bir gerçeklik bundan kaçamayız. Ama ben yazdığım çizdiğim söylediğim her şeyde gazeteciler de dahil olarak futbol kulüplerine onların davalarına gösterdiğimiz ilgi alaka kadar Hayatın diğer alanına da kendimize de gösterelim. E, spor e, yasasındaki bilmem ne maddesine itiraz ettiğimiz kadar kendi mesleklerimizdeki hak gasplarına karşı da e, uyanık olalım. Onlar için de sokağa çıkalım yürüyelim. İşte kıdem tazminatına e, tırpan vurulması söz konusu. Buyurun e, Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Galatasaray için, Trabzonspor için yürüyen arkadaşlar siz aynı zamanda birer çalışansınız. Kiminiz memur, kiminiz işçi, kiminiz belki e, müdür, müdür yardımcısı ama bir hakkınız e, masaya yatırıldı. Onun üzerine değişiklikler yapacak. Buyurun onu da takipçisi olun. Buyurun onun içinde yürüyün, konuşun, bağırın, çağırın diyorum. Haftaya tekrar paslaşmalarda buluşmak üzere. Ben kenan başaran hoşça kalın diyorum ama siz radyo havanda kalın. paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran